Sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalette ateşlidir. Allah hepinize hayır versin. Amin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, Amin. cennete girmeyi, cemali görmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim. Amin. Allah Azze ve Celle hepinize sıhhat, afiyet versin. Amin. Rabbim cennete giden bu nurlu yolda ayaklarımızı kaydırmaz. Amin. Allah Azze ve Celle ameli salih, tevhidi güzel, akıbeti güzel olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri kötü kaderden, düşmanların fitnesinden ve doymayan nefisten korusun. Allah Azze ve Celle imanımızı artıracak ameller işlemeyi ve imanımızı artıracak takvada hayırda yarışan sadık dostların sayısını artırsın. Evet, bugünkü sohbetimiz bir tefsir niteliğinde, kısa bir nasihat niteliğinde olacak inşallah. Biliyorsunuz Kur'an'da birçok kısalar vardır. Allah Azze ve Celle bu kıssaları bize belki düşünürler, belki öğüt alırlar diye bizlere ne yapmıştık? Bildirmiştir. Veyahut sen hatırlat, mümin olan ne yapar? Anlar diyerek birçok bizlere meseleleri bildirmiştir. Ve bildirmeye de yani duydukça, ilmimiz arttıkça da devam etmektedir. Bugün sizlere aslında ben bunu bir pazar dersi olarak hazırlamıştım ama Harun biraz daha sızın dedi. Bugün sen işte deyince ben de sizlere bu dersi işlemeyi uygun buldum. Biliyorsunuz kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri yaratmış ve her doğan çocuğun Allah Resulü'nün dediği gibi fıtrat üzerine doğduğunu bildirmiştir. Doğarken herkes eşittir. Ama öldüğünde ise insanların arkada bıraktığı çok güzel veya çok kötü şeyler vardır. Öyle insanlar vardır ki yaşarken daha ölmüştür. Adı sanı silinmiş gitmiştir. Veyahut yaşadığı bile ne yapılmaz? Bilinmez. Öyle insanlar da vardır ki öldükten yıllar geçmiştir. Daha canlıymış gibi isimleri nedir? zikredilmiştir. Ama bu insanlar doğduğunda hepsi eşit şartlara sahipti. Yani eşit imkanlara sahipti. Sevgide de düşmanlıkta da hırsta da ibadette de isyanda da yani hepsi aynı fıtrat üzerine ne yapılmıştı? Yaratılan insanlar ve hepsi de çıplak. Giderken de bir kefenden gene çıplak gidiyorlar ama giderken geldikleri gibi ne yapmıyorlar? Gitmiyorlar. Doğduklarında hesap yok ama öldüklerinde o aradakinin neyi var? Bir hesabı var. İşte Allah Azze ve Celle doğan biz insanlara bazı emir ve nehiler bildiriyor. İşte bugünkü bakıveriyorum. Sohbetimizde sizlere Lokman Aleyhisselam'ın kıssasından hepinizin bildiği bazı ayetlerin üzerinde durmayı düşünüyorum. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Amin. Konumuz 12. ayetten 19. ayete kadar. Yani Lokman suresinin 12'den 19'a kadar olan ayetler. Ben meal olarak önce bir okuyayım, bir hatırlatma babından. Daha sonraysa tek tek üzerinde durmaya çalışalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükret diye Lokman'a hikmet vermiştik. Zira kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse elbette Allah onun şükründen müstahinidir. Hamd olunmaya layıktır. Lokman oğluna nasihat ederken der ki Ey oğulcuğum Allah'a sakın şirk koşma. Zira şirk en büyük zulümdür. Biz insana, ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Anası onu karnında giderek artan bir güçlükle taşımıştır. Mehmet'en ayrılması iki yıl olur. Bu itibarla insana bana ve ana babana şükret. Dönüş banadır diye de tavsiye etmişizdir. Eğer ana baba hakkında bilgin olmayan bir şey bana ortak koşman için seni zorlarsa onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyilik üzerine muamele et. Bana yönelen, yönelen kimselerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz yine banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğiz. Ey oğulcum Yaptığın bir şey Bir hardal tanesi ağırlığında da olsa Onu küçük görme İster göklerde ister yerin içinde olsun Allah onu getirir Şüphesiz Allah latiftir Her şeyden haberdardır Ey oğulcum Namazı dost doğru kıl iyiliği emret Kötülükten menet Başına gelene de Sabret Bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. Büyüklenerek yeryüzünde yürüme. Muhakkak ki Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol, sesini de kız. Zira, zira seslerin en çirkini eşeklerin sesi. Herhalde bataryası bitmiş olabilir Kabloyu bulamadım, şarj edemedim. Hayırlısı. Evet kardeşler. Allah hepimize anlayış versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın burada Allah subhanahu ve teala Lokman'a biz hikmetten hikmet verdik diyor. Lokman Aleyhisselam hakkında birçok e, meseleler gelmiştir ben bunun ihtilafına girmeyeceğim. Peygamber midir? Alim midir? Salih bir kul mudur? Ben buna girmeyeceğim. Ama Lokman diye birisi var ve Allah Azze ve Celle burada temsil olarak ne yapmıştır? Lokman oğluna nasihat ederek dedi ki ismini ne yapmıştır? <gülüyor> Hikretmiştir. Hadislerde ise geçmiş ümmetlerin içinde böyle bir insanın olduğu nakledilir. Ve bu insan bir medresede eğitim görürken ki İmam Taberi bir nakilden naklediyor. Hoca sonra diyor ki hayvan kes, hani yemek yapılacak ve diyor onun en güzel iki tane yerini bana getirir. Diyor. Yani hocası imtihan ediyor. Lokman tutuyor, diliyle kalbini getiriyor. Şimdi git diyor en kötü iki uzunu getir diyor. Lokman gidiyor. Gene o ikisini tekrar ne yapıyor? Hocasına getirir. E diyor ben senden en iyi yerini istedim. Bunları getirdim. En kötü yerini istedim. Sen yine bu uz uzuvları getirdin. Lokman da hocasına diyor ki bu iki uzuv eğer düzgün olursa bütün uzuvlar düzgün olursa. Eğer bu iki uzuv, yani dil ve kalp, kötü olursa bütün uzuvlar ne yapar? Kötü olur diyor. Geçen haftada ameller, niyetlere göre de dersini hatırlayacak olursanız niyet halise, güzelse, sünnete de uygunsa her şey ne yapar? Güzel olur. Ama niyet bozuksa, dil, amel ne kadar güzel gözükse de o münafıkların nedir? Alametleridir. O bütün azaları ne yapar? Bozar. Ve Allah Azze ve Celle kıyamette de ne diyor? Münafıklar kafirlerden de daha aşağıdadır. Çünkü akayette birine münafık demek ona kafir demektir. Eşittir kafirdir. Yani ben birine münafık diyorsam o eşittir kafir demektir. Burada da Lokman Aleyhisselam'a biz hikmet verdik derken hikmet kardeşlerim biraz bunun üzerinde eğilecek olursak Allah Resulü ve Vesselam'a kadar geçmiş ümmetlerde peygamber olmadığı halde kendisine hikmet yani vahiy verilen insanlar vardı. Yani ne bir peygamber ne bir şey yani halkın içinde salih bir kula Allah ne yapıyordu? Hikmet veriyordu. Yani vahyin bir adı da neydi? Hikmetti. da. Hikmet verilen insanlardan bir tanesi. Ama bu ilham, bu hikmet Allah Resulü Aleyhisselatü ne yaptı? Artık. Bitti. Artık diyor benden sonra verilecek olsaydı ki Bukhari'nin naklettiği rivayette veya benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı bu kim olurdu? Ömer, Ömer olurdu diyor. Ama artık bu ne yaptı? Bitti yerine mübeşşirat kaldı. Mübeşşirat nedir diye sahabe sorunca Anladım. müminlerin gördüğü sadık rüya diyor. Anladım. Mümin sadık olduğu gibi rüyası da ne yapıyor? Sadık gördüğü rüya aynen ne yapıyor? Başına geliyor diyor. Sadece bu kaldı diyor. Ama günümüzde hala hikmetin, vahyin, ilhamın devam ettiğini söyleyen nice topluluklar var ama Bizim akidemize göre nedir? Allah Resulü ile bu gitmiştir. Artık sadece mübeşşirat kalmıştır. Evet, Lokman da böyle birisidir. Ve burada da dikkat ederseniz hemen ayette biz buna onu verdik. O da ne yaptı? Şükreden kullardan oldu diyor. Aynen Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle Resullük verdiğinde, Firavun'a git dediğinde Musa Aleyhisselam da hemen Rabbine ne yapmıştır? şükretme yoluna gitmiştir. Yani Allah size bir nimet vermişse, bu nedir? Onun size bir lütfu olarak bileceksin. Hiçbir zaman onundan büyüklenmeye, böbürlenme yoluna ne yapmayacak insan? Gitmeyecek. Yani niyetini kontrol edecek. İşte lokma böyle birisi. Yani kendisine ilham ediliyor, hikmet veriliyor ama arkadan gelen nasihatler insanın kalıbı kabı, huyu, karakteri düzgünse gelen nasihatta ne olur? Tutulur. Yani anlattığıyla yaşadığı ne yapmayacak insanın? Ters düşmüyor. Burada da demek ki Lokman özü ve sözü düzgün birisi. Ve şükreden bir kul. Hemen arkasında nasihatlere bakalım. Lokman oğluna nasihat ederek dedi ki, ey oğulcuğum. Şimdi Füsoh oğulcuğum dediğimizde küçük Hafsa küçük veyahut Mehmet Başaran'ın İsa'ya Farao oğulcuğum dediğini düşünün. Veyahut Yaşar'ın Hasan'a oğulcuğum dediğini veyahut eee Yaşar'ın doğmuştu. Doğdu. Doğandı, değil mi? Doğana veyahut Mustafa'ya Oğulcuğum. Yani burada hitap Çocuğun küçüklüğü veya büyüklüğü ne yapılmıyor? Belirtilmiyor. Bir babanın Evladım. oğluna, evladına yaptığı ilk nasihat. Neymiş? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz-ı Yemen'e gönderdiğinde ilk nasihatı neydi? Sen kitap ehli kalma gidiyorsun. Onu neye davet et? Allah'ın birliğine. Demek ki ufacık bir çocuk da olsa ki diğer rivayetlere bakıyorsun İbn Abbas Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın merkebinde arkasında eline atıyor, kulağından tutuyor. Ey delikanlı kulağını aç da iyi dinle. 6-7 yaşında bir çocuk. Anlattığı hep tevhid kelimeleri. Burada da ey oğulcum nasihat ediyor Allah'a asla şirk ne yapma? Koşma. Çünkü şirk en büyük bir zulümdür. Demek ki ufacık bir çocuk bunu ne yaparmış? Anlama kabiliyeti üzerine yaratılmış. Büyük bir insan, o da anlama kabiliyeti üzerine yaratılmış. Buradaki hitap demek ki bir babanın çocuğuna bu nasihat hiç ne yapmayacak, ihmal etmeyecek. Şimdi bizim günümüzdeki anne ve babaların durumuna bakalım. Çocuk okula göndeririz Mesela harici birisi niye evlenmiyor lan sen dedin. Ya diyor şimdi evleneceksin çocuk olacak. E olsun Allah'ın takdiri verisi olur. Ya diyor okul var. Hadi okulu geçtik. Askerlik var bilmem ne var. Bak meseleden kaçıyor. Halbuki sen çocuğuna ne öğreteceksin? Tevhidi öğreteceksin. Tevhidi öğretirken ne diyor bakın? ey oğulcum Allah'a asla ne yapma? Koşma. Senin birinci öğrettiğin çocuğuna bu olursa bu çocuk nereye giderse gitsin bu tevhid akidesi üzerine ne yapacak? Yaşayacak ve dikkat edecek. Ve ayeti kerimeler bundan önce Enam suresinin 82-83 oralara baktığınızda o nefsine zulmedeni görmedinli ayeti indiğinde bu sahabelere ne yaptı? Çok zor geldi. Ve herkes evine kapandı. Şimdi düşünün, geçen haftaki ders neydi? Ameller niyetlerine göre. Sahabeler kalplerinden geçene hakim olamıyorlardı. Birini görüyordu, bunun hakkında değişik düşünüyordu. Onu görüyordu, değişik düşünüyordu. İçi başka, dışı başka ve bunu nefsine zulüm olarak görüyordu. Ve dışarıya çıkıp da günaha girmektense evde kalmak daha iyi diyordu. Ve insanlar eve hapsoldular. Ve birisi geldi, bunu Allah Resuluna sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor Lokman'ın oğluna nasihatını okumadınız mı? En büyük zulüm, şirktir. Ve zulmü anlatırken zulmün üç olduğunu, en üstünün şirk, ikincisinin kul olduğunu, üçüncüsü ise kişinin kendi nefsine yaptığı zulüm diyerek sahabe ne yapıyor? Rahat bir nefes alıyor. Ve bu da gösteriyor ki bu ayet aynı zamanda Kur'an hadisle yani Resulullah'ın sözüyle tefsir olduğu gibi bazen de ayet, ayeti ne yapıyor? Tefsir ediyor. Başka inen bir ayeti, başka zamanda inen bir ayet ne yapıyor? Onun beyanın niteliğinde de ne yapabiliyor? Olabiliyor. Demek ki kardeşlerim bizim çocuğumuza öğreteceğimiz neymiş? İlk, Şirk koşmama. Yani tevhidi. Tevhid neydi? Her konuda Allah ibadetlerde Allah'ı nedir? Birleme. Kısaca tevhide baktığımızda, akidemizde nedir? Tevhid, üç ana kategoride işlenir. Bak yukarıdan ses düzgün gidiyor mu? Sanki bir şu zırıltı buradan geliyor işte. Bakan evet. ya. Yok, pil bitti mi yapıyor bunu? O kablosu ne olduysa kabloyu bulamadık. Bu şarj edecek, neyse. Kardeşlerim, tevhidi daha önceki derslerde de hatırlayacak olursanız, üç aşamada ele alıyoruz. Birisi isim ve sıfat tevhidi, birisi rububiyet tevhidi, birisi de nedir? ruhiyet tevhidi. Üçü de çok önemli ve hassas çizgiler olması hasebiyle Allah kendilerinden razı olsun. Ehl-i sünnet alimleri bunların sınırlarını çizerek bizlere ne yapmışlardır? Ayet ve hadislerle ispatlamışlardır. Bunlar peygamberin dilinden çıkan işte rububiyet tevhidi şudur, uluhiyet tevhidi budur diye çıkmamıştır ama bidat da nedir? Değildir. Allah dinde e, kimi sever onu ne yapar? Anlayışlı kılar, fakih kılar. Allah'ın kıyamete kadar göndereceği birçok hidayet alimleri vardır, imamları vardır. Demiş. He? Demiş. Demiş. Allah kendilerinden razı olsun ve sayılarını artırsın. Demiş. Bunlar, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bu anlayışla anlattıkları insana, dini anlatırken onların anlayışını kolaylaştıracak şekilde ne yapmıştır? Batlandırmışlardır ki, aynı Cibril hadisinde olduğu gibi İmanı anlatan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril geliyor. İman nedir diye ne yapıyor? Soruyor. Sorunun akabinde birçok kategoriler ortaya çıkıyor. Sahabe ilk defa duyuyor Allah'a imanın ayrı bir bab. Peygambere imanın ayrı bir bab. arkasından ne yapıyor? Devam ediyor. İşte tevhid de böyle nedir? Konulara ayrılan meselelerdendir. İşte uluhiyet tevhidi nedir? İbadetle alakalıdır. Yani sizden sudur eden bütün ibadetlerde Allah'ı birlemektir. Rububiyet tevhidi, tevhidi ise kardeşlerim, yaratılan her şey kimin şeyindedir? Allah'ın. Rabb odur. Yaratıcı odur. Yaşatan, öldüren nedir? O'dur. Rızkını veren nedir? O'dur. Rabb toplar. ilahsa nedir? ayırır. Rububiyet tevhidinde ibadet yoktur. <gülüyor> Çünkü bir kuşatıcılık vardır. Yaratılan her şey ona muhtaçtır. <gülüyor> Onda bir ayrılık söz konusu değildir. Hani insanlar böyle halk arasında şuraya bak, şuraya bak derler. Hani kalp temiz. Sen bura temiz olduktan sonra derler ya, işte bu rububiyetten uluhiyeti nedir? Birbirlerine karıştırdıklarındandır. Ve Allah Azze ve Celle yarattığı her şeyi kendisine ne yapmıştır? Muhtaç yaratmıştır. Bu rububiyetten alakalıdır. Ama uluhiyette ise sen seçiyorsun. İlahını ne yapıyorsun? Sen seçiyorsun. Allah da sana onu ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Çünkü biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe ne yapmamışız? Azap edici değiliz diyor. Ve ilah da insanın gönderilen vahye göre seçtiğidir. Ama Allah azze ve celle enfal 42'de ne diyor? İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin diyor. İşte kardeşlerim Lokman'ın oğluna öğrettiği yani yaptığı nasihat ilk neymiş? Tevhid. Ve tevhidi öğrenen bir insan da yine akabinde ne diyor? asla şirk koşmaz. Neden? Çünkü Nisa suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti ne yapar? Haraldır. Kesinlikle Allah'a şirk koşan cennete ne yapamazmış? Giremez ve bu da yapılan zulmün en tepesi. Ve kıyametle alakalı sahnelere bakıyorsunuz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Rabbimiz diyor birini hesaba çeker. Der ki diyor malını mülkünü sayar. Bunların hepsini verip de cennete girmeyi ister mi? O der ki evet diyor. Ben senden bunu da istemedim. Bana hiçbir şeyi şirk koşma dedim ama sen koştun diyor. O gün ne mal ne mülk ne de dost bildiği ona ne yapmayacak fayda vermeyecek. Bugün diyor burada dost olan orada ne yapacak? Birbirine düşman olacak. Ama müminler burada da dost, orada da ne yapacak? Olsun. Dost olacak. Evet. Lokman'ın ilk yaptığı nasihat neymiş kardeşler? Allah'a şükür. İşte, evet. Bekarları şöyle bırakalım. inşallah ileride onların da çocuğu olur. Çocuğu olanlar eline kaldır. Hangimiz çocuğuna tevhidi dört dörtlük öğretti? Şu ayetleri. Herkes hesabını kendine bilirsin. Birbirimize değil. Bu bir emir mi? Yaş var mı? Yok. Yani küçücükte kocaman Yani benim anam babam sağ olsaydı bana yavrum diyecekti. Bu gösteriyor ki, demek ki her baba çocuğuna tevhidi ne yapacak? Öğretecek. Yaşı küçük. Anlayamaz. Yok. Burada bir ne var? Emir var. Yaratılan her kulda emir ve nehe nedir? Fıtrat üzerine yaratılmış. Onun o fıtratı ona nedir? Uygundur. Öğretilme yaşı diye bir yaş nedir? Yok. Evet. Akabinde devam ediyor. Bakın. Zulümüştü. Birisi şirk. Ondan sonra kulak. Bak oraya geliyoruz. Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Peki hemen şirk gibi bir meselenin akabinde ana ve baba geliyorsa bu ne demektir? Ana ve baba hakkı. Demek ki şirkte de aşırı gideceğiz. Şimdi o kadar meselenin içinde bunlar seçilip de hasreten nasihat tipinde geliyorsa kulağına küpü olsun deniyorsa biz bunları unutacağız ve yoldan çıkacağız demek ki. Evet. Ve bunlar da çok çok önemli mesele. Şirk koşarsan dünya dolusu amelin olsun. Hiçbir şeye ne yapmıyor? Yaramıyor. Ama ondan sonra öyle bir ifade var ki ana ve babana ne yapacaksın? ne olursa olsun o sana ne yaparsa yapsın. Ne yapmak zorundasın? İyi davranma. İyi davranma. Soruyor şimdi Ey Allah'ın Resulü diyor, ben falan cihada yabıldım gideceğim. Anam babam var mı? Var. Git onlara bak. Ey Allah'ın Resulü iyilik yapayım kime? Anana diyor. Kime? Anana. Kime? Anana. Sonra? Babana. Yine bakıyorsunuz daha önceki tevessül derslerinde hatırlayacaksanız gördük. Geçmiş ümmetlerden diyor üç kişi yolculuğa çıkıyor. Bir fırtınaya yakalanıyor. Bir mağaraya giriyorlar. Bir kaya geliyor ne yapıyor? Mağaranın kapısını kapatıyor. Onun üç tane orada ayetlerin yaptığı dua var. Birisine anne, anne ana anne. babasına yaptığı iyiliği ne yapıyor? Tevessül kılıyor. O şeyden de kurtulmalarına ne yapıyor? bir sebep oluyor. Emreden Allah tuttuğunda bile sana ne yapıyor? Sevap veriyor, hayır veriyor. Duanın da kabulünde ne yapıyor? Bir vesile kılıyor. Ana ve baba demek ki iyi davranılması gerekiyor. Ama ayet devam ediyor. Onlar seni diyor. Allah'a isyana davet ederse ne yapma? Ölümün ama onlara üç bile ne yapmak demek. Çünkü anne veya babanız veyahut birisi veyahut her ikisi ihtiyarlığında senin yanında kalır da cenneti kazanamazsa burnu yerde sürsün. Burnu yerde sürsün. Burnu yerde sürsün diye ne yapıyor? Allah azze ve celle'nin Resulü bizlere nasihat ediyor ve cennetin anaların ayakları altında olduğunu söylüyor. Ve bakıyorsunuz o kadar çok nas var ki Allah kendisine rahmet etsin. Kıyamette inşallah bizleri de görmeyi nasip etsin. Evet. Çok yakışıklı bir sahabe vardı. Çok güzel koku sürünür. Çok güzel elbise giyinir. Ama şehit olduğunda üzerinde örtecek hiçbir şey yoktu. Ve Allah Resulü görünce ağlıyor. Kimdi bu? Bir <gülüyor> fe. <He? gülüyor> Başka? Oysa <gülüyor> <Olsa>, da <falan mıyız? gülüyor> Musab'ın Musab annesini çok severdi. Annesi de onu ne yapardı? Çok severdi. Ve hatta babası onu ne yaptı? Kaç kere hapsetti. işkence bile yaptı. Bir gün annesi Musab'ın e, döner kastıyla <gülüyor> sıcak bir günde güneşin alnına oturarak ne yaptı? Ölüm orucu tutmaya çalıştı. Musab anasının yanına gelip ne dedi? Anam, yani şu saçlarının adedince başın olsa, bir bir burada, güneşin alnında onları versen, vallahi ben bu dinden dönmem. Annesi baktı ki evladı artık dönmeyecek. Artık ölüm orucunu bıraktı ve gölgeye ne yaptı? Çekildi. Yani anne sevgisi onu ne yaptı? Kalebe çalmadı. Veyahut, Ümmü Habibe'nin babası kim? Ömer. bu Allah Resulü selatü vesselam'ın zevcelerinde evet. Ümmü Habibe'nin o zaman babası neydi? Ebu Sufyan müşrikti. Evet. Medine'ye geldiğinde Ümmü Habibe babasını yatağına atmadı, kuturtmadı. Pis olan temiz olanın yatağına ne yapamaz? Yapamaz. Görüyor musunuz imanın karşıdakine davranışına. Ve bu Sufyan o kadar bozuldu ki Allah Resulü'nün yanına geldi, birçok sözler söyledi. Bakın kızı ama iman ne yapıyor? Ayrılıyor. Ve "Hasan annemiz geliyor. Ey Allah'ın Resulü, müşriki olan annem benim hasretime dayanamayarak Medine'ye gözet etti. Yanıma geldi. Ne yapayım? Ona iyi davran, güzel yemişler ver, onu rahat etti. Yani annene karşı güzel davran. Şimdi neden davran diyor. Allah Azze ve Celle anası onu karnında ne yaptı? Eziyet üstüne eziyette taşıdı. Yani bir kadın dokuz ay boyunca karnında o çocuğun bütün eziyetlerine ne yapıyor? Katlanıyor. Düşünün bir hamilelik devresi evrim evrimdir. Kadın yediğini çıkarır sürekli istiğfar eder. Başı döner. Ağrıları hat safadadır. Bunun yanında dünyalık meşgalleri vardır. Yani erkek gibi nedir? Değildir. Ve doğumla bu meseleler bitiyor mu? O da bitti. İki sene bu çocuğu ne yapıyor? Bir de emzirme dönemi var. Bu da eziyet üstüne nedir? Eziyettir. O çocuğun hasta olduğu zamanları, aç olduğu zamanları veya altını pislediği zamanları, gece uyandığı zamanları düşünün. Erkek bunların hiçbir zaman ne yapmaz? Duymaz bile hiç. Tıngırna bile takmaz. İşte anaya babaya ne yapma? Allah üf bile deme ve onlara ne yap? İyi davran. Bana ve ana babana şükret diyor. Burada dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle teşekkürü hem kendine hem de ana ve babasına da aynı anda ne yapıyor? zikrediyor Öyleyse kardeşlerim bu nasihata çok çok dikkat edelim. Fakat dikkat ederseniz birinci nasihat tevhid. Tevhidi anlayan birisi başka şeyin kıymetinde ne yapar? Bilir. Tevhidi anlayan insan dostunu, düşmanını ne yapar? Ayıt eder. Bilir. Tevhidi anlamamışsa anayı, babayı da anlaması nedir? Çok zordur. Mesela içimizde bir kardeşimizin babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Aynı babanın çocukları vardı. Birisi büyük oğlu dedi ki ne bakıyorsunuz dedi ya parası var şey var götürün huzur evine yatırın dedi. Hiç sevgi, merhamet ne yapmadı? Duymadı. Aynı babanın başka bir çocuğu onun her haliyle ne yaptı? İlgilendi. Yani çocukken neyse o çocuk duruma düştü evladı ona ne yaptı? her şeyiyle e, baktı, yüksünmedi bile. Şimdi hangisi tevhid ehli? Yüksünmüyor. Bakan tevhid ehli. Bakmayan? Çekil. Şirkeli. Dinlen, imanla, Allah'la, kitapla hiçbir alakası yok. Aynen. Bakın ayeti de, nasihati tutan kim? <gülüyor> Tevhidle haşır neşir olan kimse Allah merhameti ne yapıyor? Ona veriyor. Çünkü hadis-i şerifte, de gelen rivayette Allah Azze ve Celle diyor birinin boynundan İslam bağını çıkaracaksa huy olarak ilk çıkarttı merhamettir. Diyor. Merhamet diyor onun kalbinden söküldü mü İslam'ın eserini onda ne yapamazsın? Göremezsin diyor. Demek ki yapılan nasihatta sıralama neymiş? Çok çok önemli. Hani ben cinleri ve insanları Yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetimde. Önce zikredilen kim? Cinler. İnsan mı cinli? Cin. Yaradılışta da önce kim? Cinler. Burada da anlatılan ibadetten önce neymiş? Tevhid. İbadetin kabulündeki esasları sayarken birinci ne diyoruz? İlaz. Yani Allah için olacak. Demek ki tevhidin olmadığı hiçbir ibadet insana fayda. Ne yapmıyor? Vermiyor. Hatta bugün Harun demişti, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Danimarka. İsveç, Norveç. Norveç. Avrupa'nın dedi, baba dedi, en refah, yani en iyi yaşayan yerleri, en çok intihar edip de, yani canına kıyan insanlar da orada. Sebebi neymiş? Tevhidcim. Güneş geç batıyor. <gülüyor> Hatta Geziyor, batmadığı Batmıyor. yerde var. Bu insanların ne yapıyormuş? Ne Psikolojisini ne bozuyorum. Düşünebiliyor musunuz? Demek tamam. ki tevhidin olmadığı bir yerde her zaman ne var? Kargaşa var. Ne kadar nimet olursa olsun gidin başka yere adam ışık arıyor. Onun kafasında ışık var. O da onu ne yapıyor? Nasiz ediyor. Allah hepimize hayır versin. Evet. Eğer ana baba hakkında bilgin olmayan bir şey bana ortak koşman için seni zorlarsa onlara itaat ne yapma evet, evet. etme. Var mı böyle bir şey? Evet. Mekke toplumu biliyorsunuz. Yani sahabe zamanında kardeşlerim. Allah kendilerinden razı olsun. Şurada yazılan bütün ayetlerle misli misli misli ne yaptılar? Ameliyat. Onlar hep test edildiler. Ve hepsi bize ne yaptı? Örnek oldu. Evet. İnanın bugün aynı ayetlerle yine amel eden ve başlarına birçok bela musibet evet. gelen insanlar var. Evet. Evet. Ben öyle insanları tanıyorum ki dinlen doğru dinlen tanıştıklarında ilk baskı hep ana ve babadan gelmiştir. Evet yakın çevreden gelmiştir. Böyle inanılmaz. E nasıl inanacağım? Aleyküm selamlarım. Kendileri nasıl inanıyorsa o şekilde yani tevhidi e, anlamada önü ne yapılmıştır? İslam'ı benimseyen insanların hep kesilmeye çalışılmıştır. Burada ne var? Ölçü var. İrtibat anayla babayla ne yapma? Kesme. Onlara sert davranma. Sadece Onların o sözüne itaat ne yapma? Etme diyor. Etme. Ama onlarla da ne yap? İyi geçin. Evet. Bu ölçü maalesef maalesef kardeşler e, en çok ihmal edilen noktalardan bir tanesi. Maalesef. Ama tek taraflı mı? Değil. İnanın öyle gençler var ki kahveden çıkmaz, kumardan çıkmaz anneye babaya her zaman eziyet etmiştir, zulmetmiştir, içkici gidir, faizcidir veyahut kart borcu vardır. Adam ondan memnundur. Ne zaman o çocuk tevhidi anlamış, Allah'ın samimi bir kul olmaya çalışmış, sakal bırakmış veyahut kendini düzeltmeye çalışmış, muhakkak ayrılığına baskıya başlamıştır. Öbüründe başlamamıştır. Öbüründe o çocuk evde hakimdir. Bağıran, çağıran, artık birçok düzensizlik yapan. Dini öğrendiyse, dinde ise anaya baba üf bile demeyi öğrendi ya, bu sefer anne baba tamamen onun tepesine çıkarak dinden bile uzaklaşmasına sebep olmaya ne yapmıştır? Çalışmıştır. İşte bu da nedir? Bize bir ölçüdür. Onlara üf bile deme, onları kırma ama isyanda ne yapma? Etme. Dünya'lı konularda onlarla ne İyiliği için. E, Yaşival bakılıyorsa, Burhan Ağabeyle konuşmuştuk da zahmetliyle. Yaşival demişti ki, ''Ana babaya itaat, Kur'an'da bir şey sormuştu.'' O da değil, iyilik demiş. ''Ben ondan kaybettim.'' demişti. Onlara itaat de bulundu. Evet. İyilikte bulunanlar. İyilikte yani. bulunacaktı, itaat etmeyecekti. Evet, oradan kaybetti. Evet. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Allah Azze ve Celle ayetin sonunda uyarıyor bizi kardeşler. Ve diyor ki unutmayın unutmayın dönüşünüz nedir? Banadır. Yaptıklarınızı size bir bir ne yapacağım? Haber vereceğim. Burada bakın çok önemli rivayetler var. Yani kıymetli vaktinizi fazla almayın maksat hasıl olursa geçeceğim ayetleri. Sahabenin birisi geliyor kardeşler babasından o kadar zulüm görmüş ki, bıkmış adam. Diyor ki, Ey Allah'ın Resulü diyor, işte babam bunun hakkı neyse ben bunu vereceğim, babalık hakkı benim üzerimden kalsın. Nedir bu diyor. Bakın, bu sahabeye Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem şöyle cevap veriyor. Babanı diyor, köle olarak bulsa satın alıp azat etsen, sonra yine köle olsa, bulsan yine satın alıp azat etsen yine köle olarak bulsan ki bakın kölelik basit bir olay değil. Yine azat etsen 3 ya da 4 sahabe burada şüphe ediyor. Allah Resulü sözünü uzatıyor. Yine de diyor hakkını ne yapamazsın? Ödeyemez. Demek ki ana baba hakkı malla mülkten ne yapmıyor? eden. Ve sen ananı, babanı seçmedin. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Seçen o. Sen çocuklarını seçebiliyor musun? Sen de seçemiyorsun. Öyleyse sana düşen neyse onunla ne yapacaksın? Amel edeceksin. Olay nedir? Bu. Yalnız Yaşar'ın özellikle parmak bastırdığı noktayı yakaladıysanız Allah kendisine rahmet etsin. Burhan diye bir kardeşimiz vardı. Kitap Sünnet'ten ilk tanıştığımız yıllarda kendisi daha önce tam bir tekfirciymiş. Yani Alerut'ta herkese kafir, müşrik diyen birisi. Ve Hacettepe Üniversitesi'nde haricilerle tanışıyor. Anneyi, babayı falan hiç takmıyor. Hepsini tekfir ediyor. Daha sonra anaya babaya üf bile deme ayetleriyle karşılaşınca anne ve babasına iyiliği yaşarın dediği gibi itaat olarak anılıyor ve bu sefer anaya babaya mutlak itaata başladı. Onlar hiç üzmüyordu. O anne bunu yani anne dinsiz biriydi. Ben iyi tanıyorum çünkü çocuğunu öldürdü fakat intihar dediler Kurhan'a. Ee, Tuttu defalarca Tımarhaneye yatırdı. Evet. Bak Yaşar Şahit, Yaşarlan. Tamam, Biz kaç şey kere var. ziyaret ettik. Hele birinde evet. annesi Husis'i hasta bakıcıya para vermiş. Burhanı benim gördüğümde Allah rahmet etsin. Günah verenler kefaret kılsın. Evet. Surat mos mordu, gözleri mos mordu. Daha sonra sırtını açtım, sırtı da neydi? Mos mordu. Bu nedir? Düştüm dedi. Kapıya vurdum dedi. Sonra ben Yaşar'ı devreye soktum bunu bir öğren diye. Orada Akder'e oturan bir hasta bakıcı değil mi o taraftaydı. Ona para vererek kendi öz çocuğunu bu dine yani tevhid dinine girdi diye, namaz kıldı diye, Allah'ını birledi diye hem tıbaraniye sokuyor hem de elektrik vermişler birçok şeyler ve hem de kendisi para vererek çocuğuna işkence yaptıran bir anne düşünün ve Burhan o vaziyette bile annesine babasına üf bile demezdi ve hatta öldüğü gün ben evlerine gittim inanın bakın abdestimle duruyorum kapının hemen arkasında duvara aynı filmlerdeki gibi hani şöyle büyük bir çarmık olur ya inanın böyle bir şey duvara yaptırmış annesi El ve ayak yerleri böyle kelepçeler girecek şekilde ve duvarda kırbaç asılıydı. Alt komşusu söylüyor. Her gün diyor oğlunu bu kırbaçlarla diyor. Yani tımarhanede yatmadığı zamanla oğlunu oraya bağlayıp kırbaçlıyor ve Burhan annesine babasına öyküle deniyor. Böyle bir çocuktu. Allah rahmet etsin. İşte anaya babaya iyilik yapın fakat kendi, sana yani Allah'a şirk koşmaya davet ederse onlara itaat nedir? Yoktur. Evet kardeşler bunlar hep insanların başına gelen. Evet ayetlerimiz devam ediyor bakın. Üçüncüsü neydi? Zulmü, kişinin kendi nefsine yaptığı zulüm yani Allah'ın meşiyetine kılar. Diyor ki bakın ey oğulcu, yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında da olsa bir kaya içinde bulunsun ister göklerde veya yerin içinde Allah onu getirir. Şüphesiz Allah latiftir, kadirdir her şeyden haberlardır. Yani yaptığın ufacıktır, iyiliği ne yapma? küçümseme. O Allah indinde nedir? Çok büyük bir şeydir. Mesela cennetten alakalı babları okuyun. Birçok rivayette bunları birçok sohbette zikretmişimdir. Kişi diyor bakacak diyor amel defterlerine. Bir bakacak ki küçük büyük demeden her şey yazılı. Yani insan unutacak ama Allah unutma diye bir şey nedir? Yok. Mesela geçenlerde bir kardeşimizin babası vefat etti. Çoğu diyor Allah rahmet etsin kurtuldu. Ben hepsine her diyene şunu dedim. Siz kurtuldu diyorsunuz ama hep sondan bakıyorsunuz. Melekler baştan bakmaya başlıyor. Acaba kurtuldu mu? Ama kurtulması için bizim ne yapmamız? Dua etmemiz gerekiyor. Onun da iman üzerine ne yapması? Ölmesi gerekiyor. Evet. İşte defterlere bakarken kul diyecek ki ya Rabbi ben bunu işlemedim ki sen bana bu kadar sevap yazmışsın. Allah Azze ve Celle ona diyecek ki diyor bakın küçücük bir şey. Ufacık basit gördüğünüz bir olay. Sen falan yerden geçmedin mi? Geçtim. Orada birçok fakirleri görmediğini gördüm. Şu kumların adedince malım olsa da şunların hepsini Allah yoluna infak etsem diye içinden geçirmediğini geçirdim. Ben de sana işlemiş gibi ne yaptım? Sevabını verdim diyor. Bakın içinden geçirdiğin bir hayır ama halis alem. Allah sana ne yapıyor? Veriyor. Veya senin ufacık verdiğin bir hayır Allah Resulü ne diyor ey kadınlar topluluğu. Yarım hurmayla da olsa ne yapın? Ateş. Cenneti satın alın. Yani ateşten kendinizi ne yapın? Koyun. Kurtarın. Yani Allah rızası için vermiş olduğun bir yarım hurma yani Allah yoluna verdiğin bir sadaka seni ne yapabiliyor? Kurtarabiliyor. Veyahut bir atı düşünün cihat baklarını okuduğunuzda bir attan kaç kişi ne yapıyor? sevap kazanıyor. Yetiştiren, otlayan, besleyen, hazırlayan, binen ve o bir ok. Üç kişi cennete giriyor bir oktan. Yapan, atan, öğreten, yani ufacık bir hayır gördüğünüz bir şeyi Allah ne yapıyor? Büyütüyor. Onun için yaptığınız hiçbir iyiliği ne yapmayacaksınız? Küçük görmeyeceksiniz. Kişi ölüyor, üç şey Müstesna. Amel defteri ne yapıyor? Bir cami yapılıyor. Koca karnının birisi geliyor. Bir tuğla veriyor. Bir tuğla ona cennette ne yapıyor? Bir köşk oluyor. Veya bir insan bir köprü yapıyor. İnsanlar sudan, azgın sulardan geçsin diye ne yapıyor? Amel defteri kapatmıyor. Veya bir eser bırakıyor. O ona ne yapıyor? Birçok şeyi kazandırıyor. Onun için yapılan Allah için yapılan hiçbir iyiliği ne yapmayın? Küçük görmeyin. Aynen sohbette demin zikrettiğimiz gibi geçmiş ümmetlerden 3 kişi yolda kalıyor. Fırtınaya yakalanıyor. Mağarada kapanıp kalıyor. 3 tane amel. Hadi ikisini anladık. Birisi ne? Adam zina ediyor. Günah işlemeye azmetmiş. Kadının 4 ayağının arasına giriyor ve uyaran da kadın. Erkek o ana kadar geri durmuyor. Kadın ne diyor? Mührümü haram yoldan açma. O an bak aklı başına geliyor ve Allah korkusundan geri çekiliyor. Yani kendi niyetiyle çekilme yok. Karşıdakinin uyarısıyla buna rağmen Allah ona ne yapıyor? Duasını kabul ediyor. Bu demek ki basit bir olay. Neymiş değil. Ne olursa olsun. Ayet devam ediyor. Bakın. Bir insanın e, ayakta kalabilmesi için bir Müslümanın en büyük amel neymiş? Şu, Muaz Yemen'e gönderildiğinde birincisi neydi? Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Akabinde birlemişlerse onlara niye emret? Günde beş vakit namazın olduğunu emret diyor. Bakın Dokman oğluna ne nasihat ediyor? Ey oğulcuğum, namazı dost Demek ki inanan tevhid ehli birisine ne yapması gerekiyormuş çocuğuna öğreteceği? Yok, Tevhidi öğrettiği gibi namazı da dost kılmasını ne yapacakmış? Öğretecekmiş. Babalar elini kaldırsın bakayım bir daha. Namazı dost öğrettiniz mi? İnşallah. Hiç cevap vermeyin. Kendinize cevap veririz. Namazı çocuklarınıza ne yapacak mısınız? Doğru doğru öğreteceksiniz. Ve hemen akabinde ayet devam ediyor. Ey oğlcuğum namazı doğru doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten evet. menet, başına gelene de sapt. Bunlar diyor azmedilmesi gereken işlerdir. Evet. Kardeşlerim, peygamberlerin gönderiliş sebebi nedir? İyiliği emretmek. Kötülükten. Evet. Hasan babam bugün çok şey öğrendi. Bugün bunları sana emredecek. Var. Bakın, tevhid arkasından amel. insanın ayakta kalabilmesi. Yani bir çocuğa tevhid öğretmek ne yapmıyor? Evet. Yeterli gelmiyor. Tevhid eylemi olan namazı da ne yapacakmış evet. çocuğa öğretecek. Bu da yetmiyor bakın. İyiliği emret, kötülükten de ne yap? Evet. Nehy Peki bunun dördünü yaptınız. Ne gelir başınıza? Her türlü beladır. İşte buna da başına gelene ne yap diyor? Evet. İlim ehli, ki adını da vereyim Allah kendisinden razı olsun. Muhammed bin Abdülvahab Allah kendisinden razı olsun. Çok sevdiğim alimlerden bir tanesidir. Tevhid anlatırken ilim, amel, davet ve bunun karşısında gelecek bela ve musibetlere nedir? Kabul'dur. Bakın hepsi bu ayetlerde çıktı mı? Ne kadar büyük alimlermiş değil mi? Yani okuduklarını o kadar güzel bizlere empoze edebiliyorlar ki buradaki anlatılan tevhid, namaz akabinde iyiliği emretme, kötülükten ne yapma, nehyetme. Kardeşlerim, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, müessesesi bizde çalışmadığı müddetçe imanımızı bile korumamız nedir? Mümkün değil. Çünkü Peygamberler ne için gönderilmiş? Bunun için. La ilahe illallahın olmazsa olmadı nedir? Bunun için. Peki şimdi herkes kendine bir dönsün bir sorsun. Ben iyiliği emrediyor muyum? Evde, işimde, arkadaş çevremde, gittiğim yerde, yoksa taltif edildiğim yerde, onurlandırıldığı, onurlandırıldığım yerde, Veyahut namaz kılımda kıldığında birisi sen nasıl namaz kılıyorsun diye sataştığında veyahut herhangi bir şeyde mi millet sana dürttüğünde sen ona bir şeyler diyorsun. Yoksa sahabenin gördüğü bir insanı hemen uyardığı gibi uyarıyor musunuz? Hangisi? Herkes kendine versin bu cevabı. Ama ayet-i ne diyorsun Çocuğa söyleniyor. Söyleyen kim? Baba. Baba. Baba tutmazsa çocuk tutar mı? Öyleyse anlatan da yaşayacak. Çocuk da ne yapacak? Ondan esinlenecek. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kargaşa oluyor. Ve bu kargaşanın içinde de Medine'ye bir haber yayılıyor. Allah Resulü öldürüldü diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da boynunda bir kılıç eğer siz bir katırlan çıkıp geliyor, bir sahib çocuğu görüyor. Küçük kılıcı taşıyamıyor, eliyle sürüyerek gidiyor, ağlayarak iki gözü iki çeşme olmuş. Ey filan nereye gidiyorsun? Peygamberi öldürmüşler, onu öldürenleri öldüreceğim. Diyor. Bak çocuk, iki gözü de iki çeşme. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanlardan önce o çocuk ne yapmış? Kılıcı da kaldıramıyor. Sürüyerek o tarafa doğru ne yapıyor? Adım atıyor. Yani çocuklarımızı biz de tevhitte ne yapacağız? Yetiştireceğiz. Zaten dünya onları başka şekilde yetiştiriyor. Ona hiç uğraşmayın. Giyinmiş, saç tıraşıymış, şekilmiş, konuşmaymış. Bunu toplum ne yapıyor? Zaten ne yapıyor? Siz tevhidi verin. Siz namazı verin siz iyiliği emretme kötülükten nehyetmeyi çocuğunuzu aşılayın. Geri yani kendiliğinden ne yapacak? Gelir. Ve diyor, sabret. Muhakkak ki bunlar nedir? Azmedilmesi gereken işlerdendir. Doğru mu? Şimdi sabrın da üzerinde şöyle birkaç şey duralım. Sabır, ilk anki sabır diyor. Hadis-i şerifte. Kadının birisi genç çocuğu ölüyor. Başında ağıt yakarken, ağlarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabret diyor. Kadın ne diyor? Nasıl sabredeyim? Yani taze çocuğum. İç seslenmiyor gidiyor. Enes kadına diyor ki o kimdi biliyor musun? Kadın omuz silkiyor. O Allah'ın Resulüydü diyor. Öyle deyince kadın hemen ne yapıyor? Susuyor ve arkasından gidiyor. Ebu Eyyub el-Ensah'ın evine giriyor aleyhissalatü vesselam. Kadın arkasından girmek için izin istiyor. Allah Resulü sabır. İlk anki sabırdır. Sonraki fayda vermez. Diyor. Demek ki kardeşler tevhid ehliysen ibadet ediyorsan senle şeytan zaten ne yapacak? Evet. Oynayacak. Bir namazı düşünün. Ezan okunduğunda kaçıyor. Ta semanın sonuna kadar yerlenerek. Hemen geliyor otur. sona akılarsın. Cemaate gitme. Şöyle ya, Böyle yap. Engelleyemedin mi? Namazda geliyor. Ne okuduğunu ne yapıyor? Şaşırtıyor. Sağa bak. Sola bak. İsa'nın namazda ne yapıyor? Huzursuz ediyor. Veyahut kaç dekar? Onu şaşırttırıyor. Veyahut karnın gururluyor. Acaba yerlendiğini, yerlenmediğini bakın bir amelde Şeytanın sizinle uğraştığına bak. Bir de şeytanın adamlarını düşünün. Yaşadığınız toplumu düşünün. Çevreyi düşünün. Demek ki gelecek birçok bela ve musibet var. Hem nefsimizde hem dışta. Bunlara da ne? Sabret diyor. Çünkü karşılığı neymiş? Cennet. Hemen akabinde ayetler devam ediyor kardeşler. Ne diyor? Sosyal yaşantıda bazı değerler var. Çalımlı çalımlı yürüyeni, böbürleneni, ullananı, insanların içinde kendine böyle bir şey içe biçeni kimse var? Bak Lokmanoğlu'na nasıl nasihat ediyor? Yavrum, büyüklenerek yüzünü insanlardan çevirme. Yeryüzünde yüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi ne yapmaz? Sevmez. ve Allah'ın sevmediğini kulu sever mi? Seveni sever. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kendi gibi olanlar sever. Ama inanan insanların bu hiçbir zaman hoşuna gitmez. Fıtratı bozulmayan insanların da hoşuna gitmez. Ama fıtrat bozuksa nasıl da cakas atıyor lan der. Kendi de arkasından omuzunu gıttırarak yürür. Fıtrat bozulmuşsa. Ama fıtrat bozulmamışsa o oh, hiçbir insanın hoşuna ne yapmaz? Gitmez. Allah kendisine rahmet etsin Hasan'ı bastı bir gün bastı da çarşına. Bir bakıyor adamın zenginin biri böbürlene böbürlene yürüyor. <gülüyor> ya bu kim diyor? İşte bu falan zengin. Niye böyle yürüyor? İşte zengin ya. Kitapları koyuyor. Bir oyanıyor, bir yani Şöyle bir yürüyor. Yeryüzünde diyor eğer yürüyecek birisi varsa o da bizleriz. Yani müminleriz. Ulan bu adam diyor benim kölemin kölesi diyor. Yani benim değer vermediğim şeye köle olmuş peşinde evet. gidiyor. E daha nasıl yürüyor böyle diyor. Eğer yürüyecek birisi varsa o da Allah'ın nedir? bir yerin. Ama bu da bize yakışmaz. Allah neyi diyor. Ama onlar ne yapıyor? Yürüyor. Sadece bir yerde kasala kasala yürüme vardır. O da haram değildir. Nerede? El meydanında. Savaşta kafire karşı çalınma çalınma yürümesi nedir? Serbesttir ama onun dışında hiçbir yerde yürüme caiz nedir? Değildir. Yürüyüşün de muhtedil ol. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl yürürdü kardeşler? Her zaman muhtedil yürüyüşü vardı. Bir 14 yaşındaki genç kız gibi hayalıydı. Başını aşla, asla ne atmaz kaldırıp hiç kimseye bakmaz. Konuştuğu zaman bütün yönüyle insana döner. Yürürken sanki bir tepeden aşağı iniyormuş gibi ve yavaş yavaş ne hızlı ne çok yavaş normal olarak nedir bir yürüyüşü vardı. Yani şuradaki anlatılan ayetlerin aynısı peygamberin hayatında görebilirsiniz. Ve yine kardeşlerim burada bir ifade <gülüyor> daha var. Askere gidince insanları nasıl konuştururlar? Bağıttırırlar değil mi? Bağıra bağıra. Sesini de ne yaptırır? Yükseltme. Yükseltme. Muhakkak ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Bu da neyi gösteriyor? Öyle insanlar var ki bağıra bağıra konuşarak etrafındakilerini ne yapar? Rahatsız eder. Sesini ne yüksek, ne de alçak. Orta bir yol tut ve insanlara da ne yapma? Dağ eziyet ne yapma? Verme diyor. Bahurma diyor, çağırma diyor. Allah hepimize anlayış versin. Ayet-i kerimeler belki 12'den 19'a kadar, belki hepinizin bildiği şeyler ama Allah Azze ve Celle Lokman'ın oğluna nasihatı diyerek bizlere ne yapmıştır? Güzel nasihatlar vermiştir. Birincisi tevhidle başlamıştır. İkincisi kişinin kendi nefsini arandıracak namazdan devam etmiştir. Sonra da sosyal düzeni sağlayacak çok önemli neler vardır, kaydeler vardır. Ve bunların hepsini bir babanın oğluna nasihatı tipinde de ne yapmıştır? Bizlere anlatmıştır. Oğul ve baba arasında bu gibi şeyler nedir? Ee, demek ki doğuştan ölüme kadar da ne yapacak? Devam edecektir. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasihat ettir. <Gülüyor> Hakkı hak bilip yaşamayı Batılı batıl bilip ondan sakınmayı nasip etsin. Aynen. Allah Azze ve Celle bizleri ateşinde yakmasın. Aynen. Cennetime giren cemalini görenlerden eylesin. Aynen. O yedi kişinin gölgelendiği, o hiçbir gölgenin olmadığı aşta o yedi sınıftan Allah Azze ve Celle bizleri onların arasına kalsın. Amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdiki eşhüden la illa enti estağfurati ve terbini velhamdülillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'a